Merhaba. Bu videoda Blavatsky'nin gizli öğreti kitabının ikinci bölümüne bakacağız. Yani ikinci cilt. Daha önce zaten bu kitapla alakalı bir video paylaşmıştım. İki yıl oldu. Birinci kitabı incelemiştik ve iki saatlik bir videoydu. Keşke o dönemde elimde ikinci ve üçüncü cildi de olsaydı da tek seferde böyle gerekiyorsa beş saat boyunca bütün seriyi anlatsaydım. Lakin o zamanlar temin edememiştim. Şu anda üç kitap halinde elimde var. Bu ikinci kitabı hem bunu inceleyeceğiz hem de daha sonra üçüncü kitapla alakalı ayrı bir video paylaşacağız. Belki üç video bittiğinde hepsini birleştirip ekstradan tek part halinde falan da paylaşabilirim bilmiyorum. Ama özetle şunu söyleyeyim. O video zaten iki saat civarındaydı ve orada spiritüalizmden Blavatsky'den ve kitapta yazanlardan epey teferruatlı bir şekilde bahsetmiştim. Orada gerçekten iyi bir zemin hazırlamıştık. Bu yüzden orada anlattığım şeyleri en başından anlatmayacağım. Yani tekrar yapmak niyetinde değilim. Bildiğinizi varsayacağım. Ayrıyeten izlememiş olanlar için hem videonun linkini hem de kitapların linkini hem açıklamaya hem de yorum bölümüne sabitleyeceğim. Böylece kaçırmış olanlar hem o videoyu izleyebilirler hem de kendisi okumak isteyenler de bu kitabı alıp okuyabilirler. Kitap zor. Gerçekten dili ağırdır. Bir birikim ister. Bu yüzden eğer daha önce... Blavatsky'den veya ezoterizm geleneğinden bir kitap okumadıysanız, spiritüalist kaynaklara bakmadıysanız, Peçesiz İsis kitabından başlamanız tavsiyemdir. Zaten o kitapla alakalı da bir video paylaşmıştık. Yani Blavatsky için bu eser bir başyapıttır. Hatta spiritüalizm bağlamında zaten gizli öğretiyle kıyaslayabileceğimiz başka bir eser yoktur. Bu yüzden eğer bu konularla alakalı bir araştırma yapmak, bir okuma yapmak niyetindeyseniz eğer, gizli öğretiyi okumadan olmaz. Haberiniz olsun. Tabii okumadan önce paylaştığım videolara baksanız daha iyi olacaktır. Şimdi birkaç tane not aldım zaten. Bu notlar üzerinden kitapta yazanları anlamaya, özetlemeye ve açımlamaya çalışacağız. Sayfa 13'te Peçesiz İsis kitabından birinci ciltten bir alıntıyla başlıyor. Modern bilim evrim doktrini üzerinde ısrar eder. İnsan mantığı ve gizli doktrin de öyle ve bu fikir eski efsaneler ve mitler tarafından da onaylanır. Bir çiçeğin yavaşça bir daldan ve dalın da tohumdan açıldığını görürüz. Fakat ikincisinin önceden belirlenmiş bütün fiziksel transformasyon programı ve görünmezliğiyle derece derece onun şeklini, rengini ve kokusunu geliştiren spiritüel güçler nereden geliyor? Evrim sözcüğü burada kendi adına konuşur. Mevcut insan ırkının tohumu bu ırkın atasında daha önceden var olmuş olmalıydı. Bir iki satır atlıyorum, tüm sayfayı okumuyorum. Devamında şöyle. Bugünkü fil ve kertenkelelerin tufan öncesi ataları belki de mamut ve pleiosaurustu. O halde neden insan ırkının ilk atalarının, Vedaların, Volupan'ın ve Genesis'in devleri olmaması gerekiyor? Bizim evrimcilerin daha materyalistik görüşlerinden bazılarına göre yer alan türlerin transformasyonuna inanmak tam olarak saçmayken ...yumuşak çalarla başlayan, maymun adamla biten, her bir cinsin kendi ilk ve özgün formundan değişime uğradığını düşünmek sadece doğaldı. Yani biz devlerden veya yarı insan yarı tanrı diye ifade edilen başka bir türden gelmiş olamayız. Bu saçma. Bilim adamları buna gülerler. Zira kutsal kitaplarda öyle yazıyor. Ama... Bir balıktan, bir yumuşakçadan veya bambaşka bir türden evrile evrile bu hale gelmiş olmamız gayet mantıklı. Hiç problem yok. Zira bilim öyle söylüyor. Burada bir iki yüzlü davranış var demeye çalışıyor yazar. Zira yazar devlere, nefilimlere ve belki de antik tanrılara gerçekten inanmıştır. Ve bütün teorisini de bilimin mistisizmle veya mitolojilerle bağdaştırılmasına dayandırmıştır. Yani bilim ne söylüyorsa kesin doğrudur. Dinler ne söylüyorsa kesin yanlıştır algısı kesinlikle kabul edilemez. Bu ikisinin de arasını bulmak ve en makule ulaşmak hakikati görmek gerekir. Zira gerçekten de bakıldığında Tevrat'ta dahi devlerden bahsedilir. Yine Enok kitabında 135 metreye ulaşmış olan devlerden bahsedilmektedir ve bunlar kutsal kitap diye ifade edilen kitaplarda bulunmaktadır. Haliyle bir tek öyle Titan'lardan veya Ymir'den veya başka başka dev yaratıklarından bahsetmiyoruz. İskandinav mitolojisinden bahsetmiyoruz sadece. İbrani mitolojiden de bahsediyoruz. Şu devler konusuyla alakalı başka notlar da var. Bu yüzden ne yapacağım? Direkt o notlardan devam edeceğim. Bu sefer hani kitabın içinde devlerden 5-6 yerde bahsediyorsa veya mu ve Atlantis'ten 5-6 yerde bahsediyorsa ara ara değinip sonra sürekli geri dönmektense tek seferde bütün alıntılardan bahsedip o konuyu tamamlayıp başka bir konudan devam etmeyi planlıyorum. Bu yüzden devlerle alakalı aldığım notlardan devam ediyoruz. Sayfa 313'te yine devlerle alakalı bir bölüm var. Devler bir hayal ürünü müdür başlık bu ve birkaç sayfa boyunca devam ediyor ama ben tabii ki tüm sayfaları okumayacağım. İlk sayfadan bir alıntı yapacağım. Burada yine bilimle fikir ayrılığına düşüyoruz. Bilim insanın şimdi arada sırada karşılaşılabilecek uzun ve güçlü insanların ortalamasından da daha büyük olduğunu şu ana kadar inkar etmektedir. Dr. Henry Greger bu tip inanışların kötü özümsenmiş vakalara dayalı olduklarını ilan eder. Yanlış değerlendirme örnekleri ileri sürülür. Bu suretle 1613'te Aşağıda Afin'de hatırlanamayan zamandan beri devler bölgesi diye adlandırılan bir yerde... Kumlu toprağa derin bir şekilde gömülmüş kemikler bulundu. Onlar insan kemikleri olarak yorumlandılar ve hatta Marius tarafından katledilen Cermenlerin başı Tetobohus'a atfedildiler. Fakat Küvin'in sonraki araştırması onların tapir cinsi 18 fit uzunluğundaki Dinoferium giganteum'un fosil kalıntıları olduğunu ispatladı. Kadim yapılar bizim ilk katalarımızın bizden daha büyük olmadıklarının bir delili olarak gösterilirler. Giriş kapıları şimdi olduklarından daha geniş değildir. Antik çağın bildiğimiz en uzun insanı, bize anlatıldığına göre boyu sadece 7,5 fit olan Roma İmparatoru Maximus'tur. Bununla birlikte modern zamanımızda insanların her yıl bundan daha uzun olduğunu görürüz. Kendisini Londra Pavillon'da sergileyen Macar yaklaşık 9 fit uzunluğundaydı. Amerika'da 9 fit boyunda bir dev gösterildi. Montenegrin Danilo 8 fit 7 inçti. Rusya ve Almanya'da sık sık daha alt sınıflarda 7 fitin üzerinde insanlar görülebilir. Ve Darwin tarafından maymun teorisyenlerine söylendiği gibi türlerin melezlenmesi sonucu olarak hayvan türleri daima orijinal şekillerine geri dönme eğilimi gösterdikleri için aynı kanunu insanlarda da uyarlamaları gerekir. Genel kural olarak kadim günlerde devler olmasaydı şimdi de hiç olmazdı. Özetle şöyle geçmişteki insanlar bizden daha kısaymış bizler gitgide uzuyoruz. Ve bu daha önce dev olmamızdan kaynaklanıyor olabilir. Belki de özümüze dönüyoruzdur. Ayrıca antik çağa baktığımızda bir sürü dev yaratık var. Yani mamutlar daha büyük veya dinozor diyebileceğimiz büyük yaratıklarla karşılaşıyoruz. Normal bir kedi, normal bir köpek bulmak gerçekten zor. Öyleyse antik çağlarda yaşayan insanlar da o dönemin şartlarına göre dev boyutlarında olmalıdır. Veya o dönemde hiç insan yoktur diye kabul etmek lazımdır. Ki şu anki bilime göre zaten dinozorlar çağında yaşayan dev bir insan yoktur. Hatta insan yoktur. Zira insanlar dinozorlar tarafından yem yapılırdı. Yani olsalardı dahi hayatta kalamazlardı ve bugüne kadar gelmeleri mümkün olmazdı. Ama madem her şey zamanında daha devmiş öyleyse o dönemde daha dev olan ve o yaratıklarla mücadele edebilecek olan bir insan türünün var olduğundan bahsetmek en azından King Kong gibi yaratıklardan bahsetmek imkansız mıdır? Sırf fosil çıkmadı diye hemen reddetmek veya bugünkü bilimle uyuşmuyor diye hemen bunu deli saçması diye adlandırmak adil midir? Ya yani Şu an esasen dini inancı olan birisi bu fikre karşı gelmez. Zira İslamiyet'te dahi bir takım rivayetlerde ve hadislerde Adem peygamberin boyunun ta bulutlara ulaşacak kadar uzun olduğundan bahsedilir. Yani dünyaya ilk geldiğinde Adem peygamber zaten dev boyutlarındadır. E yine diğer kutsal kitaplarda devlerden bahsedildiğine değinmiştik. Haliyle her dinde, her mitolojide, her kitapta çok eskiden insanlar 100 metreydi, 500 metreydi gibi ifadeler varsa bu tek bir yerde uydurulmuş olamaz. Hadi bir tanesi uydurdu, diğeri de uydurdu, üçüncüsü de ondan çaldı, 4, 5, bütün dünya mı birbirinden çaldı? Niye herkes bir dev fikrine takıntılı hale gelmiş? Niçin devlerden bahsetmişler? Buna mukabil kaynak olması için bazı spiritüalist kitaplar Antik Mısır'daki firavun çizimlerinden bahsederler. Firavunlar normal bir insandan 10 kat daha büyük gösterilirler. Aha işte bu da kanıttır. Firavuna boşu boşuna tanrı denmemiştir derler. Lakin bu yanlıştır. Zira Mısır tarihi videolarında anlatmıştım. Firavunlar statü bakımından büyük gösterilmişlerdir. Adam kral. Kral olduğu için de normal bir köylüye göre daha heybetli görünmesi lazımdır. Bunu herhangi bir memur veya asker de yaptırır. Kendi stellerinde kendilerini daha büyük gösterirler. Veya bir tüccar, bir zengin kendi ailesiyle alakalı bir kabartma yaptırdığında erkek yani baba, pater büyüktür, anne ondan biraz daha ufaktır, çocuklar da isterse 50 yaşına gelmiş olsunlar ufak gösterilirler. Yani antik çağlarda... Devlere ilişkin gördüğümüz her çizim, her görsel devlere kanıt değildir. Biraz da doğru okumak lazım. Ha, bu yazarın öyle bir iddiası yok bu kitapta. Burada daha ziyade mitolojilerden hareketli bir iddia öne sürüyor. Makul yerleri var, makul olmayan yerleri var. Ama dediğim gibi makul olmayan yerler sırf bugünkü bilimle uyuşmadığı için makul gelmiyorlar. Halbuki yarın bir kemik bulunsa, bir fosil bulunsa, bütün teori değişecektir ve kitap haklıymış denilecektir. Ama çok önemli değil zaten devler işin ufak kısmı esasen burada daha birçok teoriden, hipotezden bahsediliyor. Ama Adem demişken biz Adem hikayesinden devam edelim. Zira kitapta yine Adem'le alakalı bir takım ifadeler var ve gerçekten işe yarar ifadeler bir bakılması lazım. Sayfa 17 ve 18'de Adem'in köküyle alakalı bir bölüm var. Devamı da var ama ben tamamını okumayacağım. Pindar'a göre adı Adamas olan bu kabir Lemnos geleneklerinde yeryüzünün sinesinden doğan ilksel insan türüydü. O nesil sıralamasında ilk erkeklerin arketipi ve insanoğlunun yedi yerli atasından biriydi. Eğer Sema Direk'in Fenikeliler tarafından ve onlardan önce de doğudan gelen gizemli Pelazgiyanlarla kolonileşmesi gerçeğini birleştiren kişi, Fenikelilerin, Keldaniler ve İsraillilerin gizemli tanrılarının kimliğini de hatırlarsa Nuh tufanının karışık hikayesinin nereden çıktığını keşfetmesi kolay olacaktır. Yaratım hakkındaki ilk fikirlerini kendisinin de Mısırlılardan almış olduğu Musa'dan elde eden Yahudilerin yaratılış ve ilk kozmogonik geleneklerini Ezra ve diğerleri tarafından yazıldığında burada bahsettiği Üzeyir peygamberdir, Kaldeya Akat hikayesinden toplamış oldukları inkar edilemez bir gerçek haline gelmiştir. Bu yüzden sadece oraya buraya saçılmış olan Adam, Admi veya Adami adının orijinal anlamını değil aynı zamanda yedi Adem'in yaratılışı ya da insanın köklerini ve fiziksel olarak dünya anının ve spiritüel veya astral olarak ataların ilahi ateşinin doğumunu bulmak için Babil ve Asur çivi yazılarını ve diğer yazıkları incelemek yeterli olacaktır. Bununla birlikte parçaların köhne durumlarına rağmen Atalara ait ruhların sayısı ve onların yedili insan nesli grubu da Pimander ve Kabala'nın gizli sır kitabında bulunduğu kadar basit şekilde orada durmaktadır. Sonuncusunda Adam Kadmon sefirot ağacıdır ve aynı zamanda iyi ve kötü bilgisinin ağacıdır. Ve o ağaç der ayet, onun çevresinde yedi sütun vardır ya da bizim yer küremiz ile ilgili çalışan yedi gezegenin kürelerindeki yedi yaratıcı meleğin sarayı vardır. Adam Kadmon kolektif bir isim olduğu gibi ayrıca insan Adem'in de adıdır. George Smith keldani yaratılış hikayesinde şöyle söyler. Bu efsanelerde ilk insan için kullanılan adam sözcüğü özel bir ad değil, açıkça sadece insanlık için kullanılmış bir terimdir. Adam, Genesis'te yani yaratılış kitabında özel bir ad olarak ortaya çıkar. Fakat bazı pasajlarda... Kesinlikle Asur sözcüğü gibi aynı anlamda kullanılmıştır. Burada şöyle bir ek yapayım. Arapçada da adam, adem, insan demektir. Yani ademin yaratılışından bahsederken esasen bir adamdan, bir kişiden değil de bir toplumdan bahsediyor olması mümkündür. Ama tabi direkt bugünkü insan kavramıyla eşleştirmemek lazım. Zira insan, insan yani beraber yaşayan, toplum halinde yaşayanlardan gelir. Onun da kökü ayrı bir olaya dayanıyor neyse. Şimdi burada 7 Adem'in yaratıldığından bahsedildi. Yani tek bir adamdan değil bir gruptan bahsedildi ki benzer bir hikaye Türk mitolojisinde de vardır. Altay Yaratılış Destanı'nda veya Radloff'un derlediği tercümelerde veya başka başka tercümelerde genelde Ülgen birkaç tane insan kabuğu yaratır. Bir tane değil birkaç tane insan oluşturur lakin içlerine ruh üflemez. Yani onlara can vermez. Kabuğu yaratır ve bırakır. Daha sonra erlik yani şeytan gizlice o saraya o bahçeye girer ve insanlara kendi ruhundan üfler. Böylece insanlar kabuklarını yani tabiatlarını iyi tanrıdan almış olurlar ama ruh yani öz şeytandan gelmiş olur. Bu yüzden de içimizde hem iyi hem de kötü olma potansiyeli vardır. Zaten... Türk mitolojisiyle alakalı paylaştığım videolarda ve destanlarda bunlardan bahsetmiştim. Aynı şekilde kitap birçok Nuh'tan da bahseder. Yani Nuh peygamber de bir tane değildir. Ve Adem derken de hani 7 Adem aynı anda yaratılmış olsalar da esasında her Nuh başka bir Adem'dir. Tabi bunu daha iyi anlamak için varlık boyutları, tekamül dereceleri veya dünyadaki reset sistemleri, büyük tufanlar, büyük yok oluşlar... Tekrar eden kıyametler, bunlarla alakalı da bilgi sahibi olmak lazım. İlk videomda zaten anlatmıştım. O videoyu izleyenler şu anda daha iyi anlıyorlar. 18 ve 19'da şöyle bir alıntı var. Bu daha iyi bir açıklama sunacak. İlk soy olan ilk ırk Adami veya koyu ırk diye adlandırılan koyu bir ırktı. Zalmat Gagaudi ve sarku ya da açık ırk sonradan uzun bir süre saf kaldı. Bunlar ari ırk diyebileceğimiz tipler. Babil'liler düşüş zamanında başlıca iki ırk kabul ettiler. Enteresan bir şekilde antik Mısır'da da dört tane ırk gösteriliyor. Kırmızı, beyaz, sarı ve siyah. Her biri başka bir toplumdan başka bir kavimden bahsediyor. Lakin burada bahsi geçen ırklar o şekilde değil. Esasen tanrılar ırkı diye ifade edilen ayrı bir ırk var. Bu antik mitolojilerdeki tanrılarla bağlantılı. Devam ediyorum. Her biri bir insanı ya da bir insan grubunu yaratan bu yedi tanrı hapsedilmiş ya da enkarnı olmuş tanrılardı. Bu tanrılar tanrı zi, tanrı ziku yani soylu hayat, tanrı mirku soylu taç, tanrıların ölümden kurtarıcısı C, bu koyu ırkı yaratanmış, tanrı libzu, tanrı nissi ve tanrı Suhap veya hea ya da sa. ''Onların birleşmesi düşüş zamanında aklın ve Oanes Dagon diye tanımlanan derinliğin tanrısı ve genelde Demiurge ya da yaratıcı denilen tanrı.'' Keldani yaratılış hikayesinden 82. sayfadan alıntı yapılmış. Karışık gidiyor isimler, aktarımlar farkındayım. Özetle şöyle söyleyeyim. Dünya veya insanlık veya alem tek bir tanrı tarafından yaratılmış değil. Esasen burada bir politeizme kapı açılmış. Lakin bütün bu tanrılar toplandıklarında tek bir tanrıyı sembolize ediyorlar. O da Demiurgos. Demiurgos antik Yunan'da veya Masonluk'ta da kabul gören veya adı geçen bir tanrıdır. Ve esasen demirci demektir. Yani demir döven. Tıpkı bir demircinin demiri eritip şekillendirdiği gibi bu dünyayı da şekillendiren, bu evrene hayat veren ve yöneten büyük bir mimar. İşte esasen bütün bu varlık, bütün tanrılar, melekler, insanlar, bütün mükevvenat, alem tek bir tanrıyı ifade eder. Bu açıdan bir panteizme doğru gidiyoruz gibi bir durum vardır ama dediğim gibi bu spiritüalizmdir ve ne tam anlamıyla panteizm ne de politeizmdir. Sayfanın devamında Pitriler ve Elohiler ya da Elohit ve Yehovit diye ifade ettiği iki gruptan bahsediyor ve hem Babil Yaratılış Destanı'ndan hem de Tevrat'ın yaratılış kitabından buna dair örnekler veriyor. Ardından Adem'den önce dört ayrı ırkın daha yaratıldığını söylüyor. Ve bizim Adem dediğimiz cennetten kovulan ırk esasen ilk insan türü değil. Yani başka başka insanlar da var. İsterseniz Neandertal deyin, isterseniz başka bir isim verin, isterseniz dev deyin, istiyorsanız cin, şeytan başka bir şeyler söyleyin fark etmiyor. Bizler ilk insanlar değiliz. Bizden önce başka insan türleri de var olmuş. Bunlardan bazıları tanrısal kuvvetlere sahiplermiş. Bazıları ise devmiş ama bir şekilde ya onlar burayı terk etmişler ya kendi aralarında savaşmışlar ya da tekamülleri sona erdiğinden dolayı dünyayı bize bırakmışlar. Zaten Ra bilgilerinde veya Dolores Cannon'ın Ölümün Ötesi kitabında veya başka başka spiritüel kitaplarda bu tür şeylerden bahsedilir. Sayfa 57'de yine Adem'le alakalı ve Adam adıyla, Adem adıyla ilgili bir bölüm var. Komple okumayacağım. Dipnotta da şöyle bir bilgi verilmiş. Ad ve adi kelimeleri Sanskritçe'de ilk anlamına gelir. Aramice'de ise bir anlamındadır. Ad ad kullanıldığında da yani arka arkaya ad ad verildiğinde tek olan anlamında Asur dilinde ise baba anlamında kullanılmıştır. Ve Akat baba yaratıcı demektir. Akat unvanı yani Akatlar ADM HAVA yani If, Aden yani Eden yani Aden Bahçesi, Cennet Bahçesi gibi aynı sınıfa aittir. Akat adın oğlu anlamındadır. Kadim Arabistan'da adın oğulları gibi. Burada bahsettiği Ad ve Semut kavmi hani Kur'an'da da geçer. iki büyük kavimden bahsedilir. Bunlar büyüde, ilimde, bir takım alanlarda, ilim, irfanda falan epey uçmuşlar. Yüksek bir seviyeye gelmişler ama daha sonra tabii yok olmuşlar. Aslında bu Ad ve Semud hikayesi birebir Atlantis ve Lemuria hikayesine benziyor. Dipnottan devam ediyorum ve Gun Eden ya da Gandunya Babil ve Mezopotamya'ydı. Hasur dilinde Ak yaratıcı demekti. K harfi gırtlaktan K diye telaffuz edilir. Swedenborg'un mistisizmine göre adam bir insan değil, ilksel ışığın bir kilisesiydi. Vedalarda aditi ilksel ışıktır, fenomenel dünyanın akaşasıdır. Bu akaşa, akaşik kayıtlar diye ifade edilen ve bizim cennet ağacı veya yaratım ağacı diye ifade edebileceğimiz aynı zamanda İslamiyet'teki kalü belaya veya levhi mahfuza denk gelen bir ağaçtır veya yidgrasildir. Yidgrasil neydi? Bütün evrendi. Her dalında başka bir dünya, başka bir alem vardı. Yasak meyve neydi? Tevrat'ta da geçtiği gibi bilgelik ağacıydı. İçinde bilgi barındırıyordu. E akaşik kayıtlar da aynı şekilde bilgi barındırıyor. Ve bizler diyelim ki ruh halindeyiz ve dünyaya geleceğiz. Enkarne olmak istiyoruz. Enkarne olmadan önce hangi karakterde, hangi kişilikte ve hangi yaşamla yaşayacağımızı kendimiz seçiyoruz. Örneğin akaşik kayıtlardan Atatürk'ün zekasını alayım, Napolyon'un inatçılığını alayım veya bir kumarbazın umursamazlığını alayım gibi kendimize özellikler seçip adeta kendi kaderimizi yaratıp şu şu etaplardan geçmek istiyorum. Şu yaşıma geldiğimde trafik kazası yaşayayım, şu yaşıma geldiğimde annem ölsün gibi bir takım kodlar belirleyip o kodlar ve o kader üzerinden yaşıyoruz. Bu yüzden de dünyaya geldiğimizde başımıza gelen hiçbir şey için şikayet etmeye hakkımız yok. Zira başımıza ne geliyorsa kendimiz seçtik. Buna benzer bir şey dediğim gibi İslamiyet'te de vardır. İnsanlar daha doğmadan evvel cenneti, cehennemi, dünyayı her yeri görmüşlerdir ve doğmayı kendileri seçmişlerdir. Eğer insanlar hayır ben bu riski almak istemiyorum karşımda şu cehennem varken yaşamayayım daha iyi deselerdi doğmayacaklardı. Hatta bu bilginin dağlara taşlara çok yüksek büyük makamlara teklif edildiği ama dağların gezegenlerin bu bilgiyi taşıyamadığı korktuğu insanınsa ver ben taşırım ya ben özgür iradeyi alırım problem yok dediği ve dünyaya geldiği söylenmektedir. 59'dan itibaren gökteki ilk savaş diye bir bölüm var ki bu gökteki savaş muhabbeti hristiyanlıkta epey yaygındır hatta İncil'de vahiy kitabında direkt gökte bir savaş yaşanmaktadır. Ejderha iner, Allah'ın veya İsa'nın havarileriyle mücadele eder. Bunun bir benzeri bizdeki kıyamettir. Ama tabii bizde bir ejderhanın gelip de peygamberleri öldürdüğü söylenmez. Tam tersi bizde Deccal karakteri vardır. Bunlarla alakalı zaten videolar paylaşmıştım. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler hem videolarımı izlesinler hem de kitabı okusunlar. Zira kitap zaten kaç sayfaya baştan sona anlatma şansım yok. Ben burada kitabı özetliyorum. Anlaşılır hale getirmeye çalışıyorum. Yeterli bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Zaten videolarımı izleyenler bu kitapları daha iyi anlayacaklar. Ama mutlaka okunması gereken kitaplar. Yani bazı yerlerde biraz düşündüğünüzde acaba dinler tarihini gerçekten de biliyor muyuz? Veya acaba kutsal kitaplar gerçekten de iddia ettikleri kadar özgünler mi? Veya kutsal kitaplardaki şu şu ayetler aslında şuna mı işaret ediyorlar gibi şeyler düşündürüyor. Ayrıca devamında Musa'nın ve Yunanların Hintlilerden nasıl etkilendiğine, Hint mitolojisinin nasıl hem felsefeye hem de bilime hatta kutsal kitaplara yansıdığına dair örnekler veriyor. Bu arada şeyi söylemedim kitabın girişinden sonra sayfa 39'a kadar bir 49 maddelik ayet paylaşımı yapılmış Dizyan kitabından yani gizli öğreti kitabından. 49 ayet arka arkaya verilmiş ardından da her ayet tek tek incelenmiş. Zaten kitap o ayetlerin incelenmesinden ibaret aslında. Her ayeti alıp burada şunu anlatıyor, şunu örnek veriyor deyip başka mitolojilerden ve felsefelerden de örneklerle ayetleri açımlıyor. Yani aslında kitap Dizyan kitabının bir tefsiri. Gene göstereyim. Esasen bu tek bir eserdi basıldığında ama Türkçe tercümesinde 2000 sayfa çıkmasın diye 3 baskı halinde çıkarıldı. Biz dediğim gibi 3 kitabı da inceleyeceğiz. Zira gördüğüm kadarıyla Türkiye'de en azından YouTube Türkiye'de spiritüalizmle alakalı sağlam içerik çıkaran kanallar veya kişiler yok. Yani 5 dakikada spiritüalizm şudur, 10 dakikada spiritüalizm budur veya Peygamber Efendimiz rüyasında ne görmüştü ya da Atlantis gerçekten de var mıydı, 3 dakikada öğren bu türden şeyler paylaşılıyor ya da paylaşılan kapsamlı videoların çoğu da benim 5 yıl önce, 6 yıl önce blogda yazmış olduğum şeylerden fayda ediyorlar. Yani benim yazdığım şeyleri baştan sonra kullanıp da yine de kaynakçada beni göstermemek veya benden bahsetmemek ya da şu kitaplardan bahsetmemek gerçekten enteresan. Bu yüzden bu eksikliği gidermek amacıyla ben de bu kitapları inceleyeceğim. Zaten ilk video 1 milyona yaklaşmış. 2 saat olmasına rağmen iyi bir şekilde izlenmiş. Umarım bu ve devamı da Aynı ilgiyi görecektir. Sayfa 41 ve 42'de ejderlerden, insanlardan ve insana dönüşen ejderlerden ya da insanları yaratan ejderlerden bahsediyor. Ki ejderhaların insan formuna geçmesiyle alakalı birçok efsane, birçok destan vardır. Ve burada dürzilerden ya da Çin'den ya da başka başka İskandinav mitolojilerinden yedi 7 ejderle, yedi 7 ile veya ejderhalarla alakası olan yedi insanla alakalı örnekler verilmiş. Ayrıyeten bakıldığında Hezekiel kitabında veya başka başka kutsal kitaplarda yine meleklerden dört tane yüzü olan veya bir yüzü aslan, diğeri kartal, diğeri yılan, başka başka suratları olan ve altı yüz tane kanada sahip olan yani epey değişik yaratıklarmış gibi bahsedilir. Ve bu kitaptan anladığıma göre Men Drake yani Adamotu buradan geliyor. Men, Adam, Drake, Ejder. Yani Ejder Adam. Aslında doğru olsun veya olmasın benim baya ilgimi çekti ya hoşuma gitti. Sayfa 159'da Adem'le alakalı enteresan ifadeler var. Hem Tevrat'tan alıntı yapılmış hem de başka bir fikir öne sürülmüş. Mesela Tanrı insanı kendi suretinde yarattı ifadesinden oradaki insandan Sureti ve cinsiyeti almış daha sonra onları erkek ve dişi olarak yarattığı ifadesinden demek ki daha önce bir cinsiyetleri yokmuş Adem Havva'dan sonra bir cinsiyet kazanmış zaten kadın olmasa Adem'e erkek demek için de bir sebep kalmazdı demek ki önceki insanlar önceki toplumlar cinsiyetsizmiş ve daha sonra cinsiyeti olan toplumlar meydana gelmişler e bu cinsiyetsiz olan toplumlar nasıl hayatta kalacaklar? nasıl üreyecekler? Belki de bunlar ölmeyecekler. Belki de bunlar Ademle Havva gibi yasak meyveden yemedikleri için ölümlü olmamışlardır. Bu da bize Lut kavmini hatırlatıyor. Lut kavminde de eşcinsellikten falan bahsedilirdi veya İslamiyete göre meleklerde herhangi bir cinsiyet yoktur. Yani cinsiyeti olmayan veya tam anlamıyla erkek veya kadın olmayan varlıklar vardır. Bunlardan bir kısmı melektir. Bunlar zaten sorgulanmazlar. Diğer kısmı ise ayetler ezoterik bağlamda okunduğu takdirde insandır. Fakat başka bir insan türüdür ve bir süre sonra yok edilmişlerdir. Yine mitolojilere baktığımızda tanrılar şekil değiştiriyorlar. Yani erkek olan bir tanrı kadın bedeninde gezebiliyor demek ki o tanrı özünde erkek veya kadın değil, sadece form değiştiriyor. Bu da bana yine Antik Mısır'da Akhenaton'un kendini tek tanrıya Atona adadığında ve tek bir ilah vardır, ben de onun temsilcisiyim dediğinde kendi heykellerini hem kadın hem de erkek gibi yaptırmasını hatırlatıyor. Akhenaton bir erkektir ama heykellerinde vücudu bir kadın gibidir. Yani hem kadın hem de erkek gibi görünmüştür. Ayrıyeten verdiği Aton adı da ne erkek adıdır. Ne de kadın adıdır. Tıpkı Allah gibi. Allah adında da bir eril veya dişil ifade bulamayız. Zaten Tanrı için de o doğmamıştır, doğrulmamıştır, kadın değildir, erkek değildir bu türden ifadeler vardır. Ve 159'da aşağıda şöyle bir pasaj var. Hemen alıntılayayım. Zeus bir erkektir. Zeus ölümsüz bir kızdır. Alıntı yapmış. Mısırlı Ammon diğer yarısında Tanrıça Nid'di. Jüpiter'in dişil göğüsleri vardır. Venüs heykellerinden bazılarında sakallıdır. Ve Tanrıça ila Vayivas nesli olarak aynı zamanda Tanrısu duyumladır. Yani hem erkektir hem kadındır. E kitap ne diyordu? Adem'den önce başka Ademler vardı. Onlar Tanrı gibiydi. Bir kısmı devdi, bir kısmı özel kuvvetlere sahipti. Ve aynı zamanda onlar cinsiyetsizdi. Bu çoğalamayacakları anlamına gelir. Bu yüzden de bir süre sonra savaşlarla veya bir takım sebeplerle yok olmuş olmaları normaldir. Bu Adem ve Havva muhabbetine veya yasak meyve muhabbetine daha sonra değiniriz. Şimdilik buraları atlıyorum ama 160, 161 ve 162 mutlaka okunmalı. Bu arada antik Yunan hikayelerinde de kadın ve erkeğin ortaya çıkışı ile alakalı enteresan şeyler var. Yani hatırladığım kadarıyla kadın ve erkek tek bedendeydi, tek bir insandı. Ama fazla kuvvetli ve büyüklerdi. Bu yüzden de dua etmeyi veya tapınmayı kurban kesmeyi bırakmışlardı. Ardından da tanrılar ya bunlar böyle fazla kuvvetli oldu. Biz bunları ikiye bölelim. Bunlar diğer eşlerini aramakla yani ruh eşlerini bulmakla aşkla meşgul oldukları takdirde zaten yeterince kuvvetli olamazlar. Hem de sayıları çoğalmış olacağından daha çok kurban verip daha çok dua ederler. Diyorlar ve insanları ikiye bölüyorlar. Bir yandan da metaforik tabii ki. Yani bu antik Yunanların ya eskiden biz tek bedende böyle bir canlık falan gibi şeyler düşündükleri anlamına gelmiyor. Ama bunlar önemli ayrıntılar bence. Sayfa 224'te Havva'nın yaratımı ile alakalı bir takım ifadeler var. Kemiksiz ırk diye bir başlık açmış. Cinsiyetlerin ayrılması nasıl sonuçlandı diye sorulur. İvin yani Havva'nın Adamın kaburgasından çıktığı eski İbrani öyküsüne inanmalı mıyız? Biliyorsunuz yani Havva Adem'in kaburgasından yaratılmıştır. İslamiyet'te dahi öyledir. Öyle bir inanış insanın dört ayaklı primattan geldiğine dair inançtan hiç koşulsuz daha mantıklı ve akılcıdır. Yani bir balıktan bir primattan evrimleştiğimizi iddia etmek bundan daha mantıklı değil. Evrime inanmış birisi Buna da inanmalı diyor. Tabi kitap 1888 yılında yazılmıştı. Yani 100 yıldan fazla oldu. O dönemki evrim teorisiyle şimdiki aynı değil. Şu anda epey bir şey öğrenmiş durumdayız. Ki bugün bu kadar bilindiği halde halen daha reddedenler var. O da enteresan bir kafa yani. Neyse devam ediyor. Burayı komple okumayayım. Bence kendiniz bakın devamında başka başka fikirlerden de bahsediyor çünkü. Çin'in kıllı insanları, ilksel dil... Dördüncü ırk konuşmayı geliştirdi. Dünya gezegeninin transformasyonu. Ama 224'ün dipnotunda şöyle bir şey var. Bunu okuyalım. Misyonerlerin bu Ivi adının üzerine atıldıkları ve onu Havva yaptıkları görünür. Fakat Profesör Max Müller tarafından gösterildiği gibi Havva İbrani ismi değil. Yaşam ya da bütün yaşayanların annesi. Şavva'nın Avrupalı bir transformasyonudur. Ayrıca Tahiti'de ve Maori'de Ivi veya Hiva gibi isimlerden bahsediyor yani Havva adı da tek bir yerden gelmiyor ki zaten bu bilinen bir şeydi. Sayfa 15 ve 16'da tekrardan 7 kutsallığına değiniyor ve 7 yaratımdan bahsediyor hemen okuyalım. İnsan evrimine ilişkin gizli doktrin mevcut dini dogmalarda olduğu kadar modern bilime de doğrudan karşıtlık gösteren üç yeni önermenin doğruluğunu varsayar. O, Yerküremizin 7 farklı bölümündeki 7 insan grubunun eş zamanlı evrimini, fiziksel bedenden önce astral bedenin doğumunu ve hayvan krallığındaki her memeliden önce gelen bu devrenin insanını anlatır. Gizli öğreti sadece Yerküremizin 7 bölümünde eş zamanlı doğan 7 ilksel insan grubundan söz etmez. George Smith tarafından toplanan kısımlarda Babil Yaratım Efsanesi'nin kayıtlı olduğu keldani tabletlerinden Kulta tabletinin ilk sütununda Yedi büyük tanrının yarattığı siyah renkte hiddetli görünen kuzgun yüzlerine sahip yedi insan varlığından söz edilir. Ya da 16. ve 18. satırlarda açıklandığı gibi onlar yeryüzünün ortasında yetiştiler ve aynı aileden yedi büyük kral oldular. Kusurlu olan ilk ırk dengenin yani cinsiyetin varoluşundan önce doğmuş ve bu yüzden imha edilmiştir. Yine Zohar'dan alıntı yapmış yedi kral kardeş ortaya çıktı. Ve çocukları oldu. Devamında Hibert'ten bir alıntı yapmış. Tanrı Nergas yani ölüm onları yok etti. Onları nasıl yok etti? Henüz var olmamış olanları dengeye getirerek. Bu sefer de Siprah'tan alıntı yapmış. Onlar kendi nesilleri içine bir ırk olarak karıştırılarak yok edilmişlerdi. Devamında bunların eşcinsellikle yok edildiği söyleniyor. Daha ziyade buna kapı açılıyor diyelim. E şöyle şimdi eğer bir cinsiyetiniz yoksa Cinsiyetin bir önemi kalmaz. Yani ister erkekle isterse kadınla ilişkiye girmeniz normaldir. Haliyle bu ırk hem kadınla hem de erkekle aynı anda ilişkiye girebilen yani seksüel davranan veya eşcinsel davranan bir türdür. Ve daha sonra insanlar kuvvet kazanmaya başlayınca bu gerekçeyle yok edilmişlerdir. Yani Sodom ve Gomorra bizim bildiğimiz kadarıyla lüt kavmi aslen bu yüzden yok olmuş olabilir. Tabi gerçekten var olmuşsa. Sayfa 115'te hayat ağaçlarından bahsediyor ki hayat ağaçlarıyla alakalı daha birçok pasaj var. Epey bir okuyacağız. Ayrıca hayat ağaçları hemen her mitolojide vardır. Yani Türklerde vardı, İskandinavlarda var, Yedgrasil bahsettik. Başka başka inançlarda var, Antik Yunan'da var bahsedeceğim. Bu hayat ağacı İsrailiyatta yasak ağaç diye adlandırıldı. İslamiyet'e de öyle geçti. Sayfa 116'da şöyle birkaç tane ağaç örneği verilmiş. Hesiodik Diş Budak Ağacı, Popol Vuh'daki Tzite Ağacı bunların hepsi birdir. Nordik İdgrasil, Hindu Azvata, Gogart, Helenik Hayat Ağacı ve Tibet Zamunu, devamında Kabalistik Sefirot Ağacı ve hatta Ahura Mazda'nın Kutsal Ağacı. Bütün bunlar Cennet Ağacı ile birdir. Daha doğrusu niçin bir olmasın diyor, niçin aynı hikayeye dayanmasın. Hayat Ağacı ile alakalı Tevrat'ta geçen hikaye aslında biraz değişiktir. O yaşam ağacı diye ifade edilir bilgelik ağacı yazar ve o ağaçtan meyve yendiği takdirde insan bilecektir ve ölümlü olacaktır. Tanrı der ki o meyveyi yemeyin yoksa ölürsünüz. Adem ile Havva da buna pek inanmaz. Zira daha sonra şeytan gelir ve Allah yalan söylüyor kesinlikle ölmezsiniz. O meyveyi yiyin hiçbir sıkıntı olmayacak hatta her şeyi bilip Tanrı gibi olacaksınız der. Yani o meyveyi yemek tanrılaşmak demektir. Ve Adem ile Havva ilk önce Havva ve onun gazıyla Adem yasak meyveyi yerler ve ölmezler. Yani esasen Yahve veya Tevrat'taki Allah yalan söylemiştir. Şeytansa doğruyu söylemiştir. Zira yedikleri takdirde gerçekten de ölmemiş ve doğruyu bilmişlerdir. Hatta ayıbı da bilmişlerdir. Ve çıplak olduklarını anlayıp ya bu. Ayıptır falan diye düşünüp bir incir yaprağıyla mahrem yerlerini örtmüşlerdir. Ha, teolojiye göre şu ölmeme konusu ve Tanrı yalan mı söylüyor muhabbeti şu şekilde açıklanabilir. Yani bu insanlar eğer cennette kalsalardı ölmeyeceklerdi. Doğru. Ve meyveyi yedikten sonra dünyaya gönderildiler. Ya da cennet bahçesi dünya üzerinde olsa dahi o andan sonra insanların hayatı kısaltıldı ve Ölümlü hale geldiler. Yani gerçekten de meyveyi yemeseydik bu dünyaya gelmeyecek veya ölmeyecektik. Hani bu açıdan çok da mantıksız değil. Neyse bir alıntı okuyalım. Sayfa 116-117. Her yerde aynıdır. Yaratıcı güçler insanı üretirler fakat son hedeflerinde başarısızlığa uğrarlar ve hepsi teşebbüs için olmasa da hatadan dolayı cezalandırılmış olarak temsil edilirler. Cezanın özelliği nedir? Daha alt ya da aşağı bölgede zincirinde en düşük olan bizim dünyamızda mahkumiyet. Aynı hikayenin başka başka mitolojilerde de olduğundan bahsedip birkaç tane örnek veriyor ama temelde insanlar yasak bilgiyi veya yasak meyveyi yiyip ardından lanetlenip dünyaya gönderilip özgür iradeyle veya yaşamla ölümlü hale geliyorlar. Aslında bu kitaplar şu açıdan iyiler... Spiritüelistler hemen her mitoloji ile ilgilendiklerinden dolayı bir hikaye, bir metafor veya mitolojik bir kurgu görüldüğünde bunun 9-10 farklı versiyonundan 5 sayfa içinde bahsedebiliyorlar. Yani bu aynı zamanda şuradaki şudur, şu mitolojideki şu karaktere denk gelir, o karakterin hikayesi de işte İbrani inancında şu peygamberle aynıdır vesaire vesaire. Hani bu açıdan şeytanla alakalı, yasak ağaçla alakalı veya nuh tufanı ile alakalı hani bu türden şeylerle alakalı bir araştırma yapacağınızda 9-10 tane mitoloji kitabı almaktansa kolay bir şekilde temel kaynak olması bakımından bu kitaplardan da fayda edebiliyorsunuz. Sayfa 232'de Cennet Bahçeleri, Serpentler ve Ejderler diye bir bölüm var. Devamında Cennet Bahçesi, Bir Yüksek Okul diye ayrı bir bölüm açılmış. Bu birkaç sayfa devam ediyor. Ve burada cennet bahçesinin bu dünyada olduğundan bahsediliyor. Ayrıyeten yine bu hikayenin de İsrailiyattan önce hangi mitolojilerde olduğundan kısaca bahsediliyor. Ve cennet bahçesinin bu dünyada olduğu fikri esasen bugün bile halen devam eder. Zira şeytan madem kovulmuş, kovulmuş olan şeytan nasıl olur da cennete girer? Eğer şeytan kovulduğu halde cennete girebiliyorsa zaten burada ya Tanrı yeterince kuvvetli değildir ya da bizi kandırmak adına öyle bir hikaye uydurulmuştur diye düşünmek lazım. Öyleyse cennet bahçesi bu dünyada olmalı ama hani cennet gibi güzel, hoş bir bahçe olmalı. Sayfa 51'de Yasak Ağac'ın Hint mitolojisindeki bir versiyonundan bahsediyor. Bazı sembollerle olayı daha anlaşılır hale getiriyor ama ben burada sembolleri tarif edemeyeceğimden dolayı okumuyorum. Hatta size bu kitapta geçmeyen başka bir yasak ağaç hikayesinden bahsedeyim. Antik Yunan'da Herkül alakalı anlatılan mitte Hesperit diye ifade ettiğimiz varlıkların koruduğu altından elmalar vardır. Ve bu altın elmalar bir yılan tarafından korunmaktadır veya bir ejderha tarafından. Ve Herkül 12 zorlu görevini ifa etmeye kalkarken bu elmalardan bir tanesini çalmak zorunda kalır. Yani altın elma, yasak elma çalınması ve onu koruyan bir yılan. Enteresan bence. Şu yılan ve ejderha muhabbetiyle alakalı da hemen her mitolojide zaten bir takım aktarımlar var. Yani insanlar sürekli yılan ve ejderhayı birleştirmişler. 68'den şöyle bir alıntı okuyalım. En eski dünya kozmogonilerinde bir güneş tanrısı tarafından fethedilmemiş hiçbir karanlık yaratım, hiçbir kötü dragon yoktur. Akadlara göre bile büyük derinlik, sulu boşluk ya da uzay, İdrak edilmez, sonsuz ilah, akıl, Eya'nın doğum yeri ve meskeniydi. Fakat Semitiler ve sonraki keldaniler için dibine erişilmez derin akıl, kaba madde, günahkar, öz madde olur. Ve Eya astral dalgalarda Merodah ya da Satan tarafından katledilen, Satan yani şeytan, Dragon Tiamat'a dönüşür. Burada Tiamat'la alakalı mit de enteresandır. Ben zaten şeytanın tarihiyle alakalı bir video paylaşmıştım. Orada anlatmıştım yine Deccal de ile alakalı paylaştığım videomda da tekrardan buna değinmiştim. Tiamat aslında kaosu sembolize eden bir ejderhadır ve içinde her türlü varlığı bulundurmaktadır. Yani akrep kuyruğu, aslan kafası veya başka başka şeyler. Marduk ise fırtına tanrılığında olan ama daha sonra bütün tanrılardan şimşek gibi, yıldırım gibi özel silahları alıp Tiamat'la savaşmaya giden ve Tiamat'ı yenen yani kaosu bozup kozmosa çeviren, düzeni getiren ve güneş tanrılığına yükselmiş baş tanrıdır. Ve Marduk Tiamat'ı yendiğinde onu parçalar ve o parçalardan evren meydana gelir. Örneğin Tiamat'ın kanları okyanuslara dönüşür veya Tiamat'taki kemikler dağlara çevrilmiştir. Yine Tiamat'taki akrep kuyruğu veya aslan kafası veya başka şeyler burçlar halini almıştır. Bu yaratılış destanında Yer ve gök Marduk tarafından ayrılmıştır, bölünmüştür ve benzer bir hikaye Antik Mısır'da veya başka mitolojilerde de vardır. Hatta Kur'an'da dahi yer ve göğü ayıran gibi ifadeler görüyoruz. Sayfa 69'da da Belus tarafından ele geçirilen Salat'ın yine parçalandığını ve ondan yer ve göğün yaratıldığını söylüyor. Yani yine bir varlığın parçalanması veya var olan şeyin düzene gelmesiyle yerin ve göğün ayrılması... Ayrı ayrı yaratılması hemen her mitolojide gördüğümüz bir şey. Tabii burada yer ve gök yaratılırken tek seferde bu meydana gelmez. Bundan önce de zaten var olan bir mekan vardır. Yani yaratılan ve yok edilen bir sürü dünya vardır. Bu dünya ilk yaratılan dünya değildir. Ve yaşayacağımız kıyamet de ilk kıyamet olmayacak. Yani esasen tanrılar bu dünyadan önce bu evrenden önce birçok defa evrenler yaratmaya veya dünyalar yaratmaya veya insanlar yaratmaya çalışmışlar. Bilimsel açıdan bakıldığında ise Big Bang alemin ortaya çıkışı ve bir takım teorilere göre en sonunda Big Crunch dediğimiz büyük çöküşle alemin kendi içine kapanacağı ve belki de bir süre sonra yeterince sıkışmış olduğunda artık dayanamayıp tekrardan patlayacağı fikriyle yani Big Bang, Big Crunch, kaos, kozmos, kıyamet ve yaratılış fikriyle özdeşleşebilir. Yani aslında şeytan derken kötü derken var olan varlığın düzenden kopması, evrendeki yasaların artık işlemez hale gelmesi, her şeyin sıkışması ve hayatın yok olması. Kozmos derken de yani tanrı, yaratım, demiurge bu parçanın artık yeterince sıkıştıktan sonra patlayıp yeniden yaşamı meydana getirmesi. Tekrardan var olması anlaşılabilir. Sayfa 237'den 244'e kadar ejderhalarla, Drakon'la alakalı bir takım aktarımlar var. Hemen her mitolojiden örnekler vermiş ve madem ki dünyanın hemen her yerinde insanlar kanatlı, uçan bir sürüngen hayal etmişler. Doğudan batıya kadar iyi veya kötü karakterlerle her mitolojide bir ejderha yer almış. E bu insanlar bunu görmeden nasıl böyle bir şey üretmişler? Hadi hayal gücü, Yılan gördü, işte kertenkele gördü, bir de uçan bir varlık gördü. Kuş ne iyi olur anasını satayım falan deyip böyle bir şey yarattı. Uydurdu diyelim. Veya birisi uydurdu diğerleri ondan çaldı diyelim. Hep mi aynı hikaye? Hep bir taraftan çıktı, diğerleri de oradan çaldı. Hep böyle mi açıklayacağız? Yani bu bilimsel değil bakıldığı zaman. Hatta kaçamak bir cevap. Belki de gerçekten böyle varlıklar vardı. Ve görülmüşlerdi. Bakıldığında bu ejderha veya Mitolojik yaratıklar aslında bir dinozor gibiler. Yani bir dinozor görseler zaten ejderha diyecekler veya tanrı, mitolojik yaratık veya dev diyecekler. Bizler bugün birkaç tane fosil kemik bulduğumuzda aha, 100 metre boyunda bir bilmem ne sauruz diyoruz ama o dönemde bulunduğu takdirde insanlar elbette aha bu kesin tanrısal bir şeydir ha diye yorumlayacaklardır. Antik Mısır'da dahi bununla alakalı hikayeler var. Kitapta vermemiş ama sihirli ada diyebildiğimiz bir hikayede yine bir denizcinin bir adaya düştüğü ve o adada 70 metre boyunda kocaman konuşabilen bir yılanın olduğu ve bu yılanın ya biz zamanında epey kalabalıktık bizden bir sürü vardı ama gökten bir yıldız geldi ve bizi mahvetti diye bu adama ifade verdiği yani hikayesini anlattığı ve adamın döndüğünde bundan bahsettiği, tabii bu sadece hikaye, böyle bir romanın yazıldığı biliniyor. E bakıldığında 70 metre boyunda veya 15 metre boyunda kocaman yılanlar ve gökten gelen bir taşla bir yıldızla bunların yok olması. E bugün dinozorların yok olması hikayesi de gökten gelen bir meteorla ifade edilmiyor mu? Gökten şöyle bir meteor gelmiştir de bir tane komuştur, bütün yaşam yok olmuştur. Hikaye bu. E antik Mısır'da 3500-4000 yıl önce tıp atıp aynı hikayeyi nasıl uydurmuşlar? Sayfa 264'ten itibaren şeytan efsanelerinden bahsediyor. Yani şeytanlardan epey de uzun bir bahis var ve gerçekten çok dolu. Hatta İsa ile şeytan arasında bile bir yakınlık kuruluyor. Bence mutlaka bakılması lazım. Çünkü uzak doğuda ejderhalar aklın önderleridir. Onlar iyidir, kötü varlıklar değillerdir. Ama batıda ejderha dendiğinde veya yılan dendiğinde hemen kötü bir karakter aklımıza gelir. Bir de baktığımızda hani hemen her kaynakta şeytanla alakalı ifadeler, özellikle antik ifadeler şeytanı en güzel, en zeki, en mükemmel varlık gibi tanıtıyor. Yani İslamiyet'in aktardığı o ezik büzük, değişik varlık alakasız. O yüzden bence bu kitabın özellikle şeytanla alakalı bölümleri mutlaka okunmalı. Yazar şöyle bir not düşmüş. Truva'nın bir zamanlar bir efsane ve Homer'in var olmayan bir şahsiyet olarak beyan edildiğini, Herkülanyum ve Pompey gibi şehirlerin varlığının inkar edildiğini ve sadece peri efsanelerine atfedildiğini kim unutabilir? Evet, Truva gerçekte yaşanmış bir savaşın efsaneleşmiş versiyonudur. Gerçekten de öyle bir muhabbet yaşanmıştır. Miken uygarlığının büyük göçü esnasında bu meydana gelmiştir ve Pompei'de hikaye gibi anlatılırdı ama vezüvün gerçekten de patladığı ve orada bütün bir insanlığı yok ettiği, resmen insanların yana yana kömüre döndüğü şu anda bilinmektedir. Haliyle bizim bugün efsane diye adlandırdığımız birçok şey veya gerçek değil canım bunlar mitoloji diye görmezden geldiğimiz birçok hikaye birkaç yıl sonra gerçek olduğu ispatlanabilecek şeylerdir. Tabi bu yazarın iddiası. Sayfa 75'te yine şeytana özel bir bölüm var ve orada şeytanın ilk yaratılan olduğundan bahsediyor. Ki bu doğru. Yani şeytanın ilk yaratılan, en üstün yaratılan veya en alim olan olduğu hemen her mitolojide geçer. İslamiyet'te dahi şeytanın cinlerin peygamberi olduğu söylenmektedir. Hatta bazı hadislerde ve rivayetlerde cinler insanlardan önce 2000 yıl kadar bu dünyada hüküm sürmüşlerdir. Yani bizden önce var olmuşlardır. Bizler sonra gelmişizdir. Yine Hristiyan teolojisinde şeytan veya Samael veya Lucifer ışık getirendir ve Allah'ı en çok seven, en favori oğuldur. Lakin daha sonra gözden düşmüş ve kovulmuştur. Ki bu ışık getiren anlamı da esasen ne kadar iyi ve nurlu olduğuyla alakalı kullanılmaktaydı. Ama şu anda cehennem alevi getiren yani ateş getiren anlamında kullanılmaya başlandı. Bu da Ebu'l-Hakem'in Ebu Cehil yapılması gibi tezatlıklarındırmaktadır Ek bir örnek vermek gerekiyorsa eğer, daha pagan toplumlarda, daha antik dinlerde zaten şeytan tanrıyla aynı anda var olmuştur. Ne o onu yaratmıştır ne de biri diğerine üstündür. Bunlar dualiterdir. Biri negatif, diğeri ise pozitiftir. Yani şeytan sonradan meydana gelen değildir. Ama daha genç mitolojilerde şeytanın ilk yaratıldığı söylenmektedir. Benzer bir şey İslamiyet'te de yine Levlaki hadisiyle Muhammed peygamberin ilk önce yaratıldığına değinmektedir. Aslında bakıldığında şeytanın kötü bir varlık olmadığı veya en azından Yaratıldığı dönemde epey saygı duyulduğu ve üstün meziyetlere sahip olduğu belli. Ama zamanla şeytana verilen isimler ve şeytanla alakalı hikayeler peygamberlere atfedilmişler. Ve şeytanın da kovulmasındaki sebep yasak meyveyi vermesi olmuş. Yasak meyve neydi? Bilgelik meyvesiydi, nefsti, ruhtu veya cinsellikti. Bu durumda şeytan bizi tanrıdan daha çok sevmiş olacak ki, Tanrının bizden sakladığı şeyleri bize hediye etmiş ve bunun karşılığında kendisi de konumunu kaybetmiş. Aynı hikaye zaten antik Yunan'da Prometheus efsanesiyle tekrarlanmıştır. Prometheus da insana ateşi vermiştir. İnsana yardımcı olmuştur. İnsanı diğer tanrılardan daha çok sevmiştir ve cezalandırılmıştır. Hatta bu yüzden satanistler şeytanın gerçekte iyi olduğunu ve kötü olanın İyi diye bildiğimiz Yahve veya Allah olduğunu iddia ederler. Yani bütün tarih manipülatör bir tanrı tarafından değiştirilmiş ve bütün insanlık şu anda kandırılıyor. Sayfa 50 ve 51'de 7 mistisizminden ve bunun anlamından bahsediyor. Hangi mitolojilerde hangi yediler var ve Votan diye bir varlıktan bahsediyor. Mistik bir şahsiyet. Votan şu açıdan önemli. New Age spirituallistler ve bazı tarikatlar diyelim galaktik bir konseye iman etmişlerdir. Yani galakside, evrende bu dünyayı dışarıdan yöneten bir grup vardır. Üstün insanlar, melekler, şeytanlar veya uzaylı varlıklar ve onların lideri de Votan adında bir kişidir. Bu Votan dünyaya dinleri göndermiştir. Hatta insanoğlunu Homo sapiens'e o evrimleştirmiştir. Yani bu dünyada yaşanan ne varsa eğer Votan'dan kaynaklanır. Tabi bu bambaşka bir konu yani. Konuyu dağıtmayayım neyse. Sayfa 163'ten itibaren Nuh tufanlarından bahsediyor. Bir bakın bence çünkü seller ve Nuhlar yazmış. Dediğim gibi inanca göre tek bir Nuh yok, tek bir sel yok ve tek bir kıta yok, tek bir insan türü yok, tek bir Adem yok. Ve kutsal kitaplarda ya da mitolojilerde dahi öyle olmamış zaten. Yani hep başka başka türler gelmiş, onlar yok olmuş. Ardından biz gelmişiz, bizler de yok olacağız, kıyamet var. Bizden sonra başka türler yaratılacak var oğlu var. Yani bence bir bakmanızda fayda var. Sayfa 54'ten itibaren kabalizmden bahsediyor. Ama anlatmayacağım yoksa konu dağılır ve o zaten bambaşka bir video konusu. Bence bir bakın. Sayfa 91'de yaratma teşebbüslerinden bahsediyor. Demiştim zaten hani tanrılar tek seferde yaratmadılar. Dinde bile öyle değildir yani tanrı. Alemi 6 günde veya 6 evrede yaratmıştır. Kur'an'da, Tevrat'ta bu ifadeler vardır. İşte her evre esasen başka bir yaratımdır, başka bir evrendir, başka bir kıyamettir. Ve 91'de şöyle bir ifade var. Ay tanrıları yaratmayı emrettiler. Daha yüksek tanrılar reddettiler. Yani hem yaratmayı kabul eden hem de etmeyen tanrılar var. Ve Birinci ciltte yine altıncı boyuttaki tanrılardan yaratan tanrılar diye bahsedildiğini söylemiştik. Yani Allah, Yehova veya diğer tanrılar esasen altıncı boyutta olan ve kendilerine benzer bir şey yaratmakla görevlendirilmiş olan anlaşılabilir tanrılardır. Tanrı suların ortasında bir gök kubbe yaratır ve şöyle der kuru toprak ortaya çıksın. Benzer bir hikaye daha önce anlatmıştım. Türk yaratılış destanında ülgenin yaratılsın yer diyerek toprağı yaratmasıyla aktarılmıştır. Birçok mitolojide zaten Tanrı ya suların üstünde gezer ya da karanlıktadır ve ardından ışığı, suyu, göğü, toprağı yaratır. Bunları ayırır ve alem meydana gelmiş olur. Ve bu yaratımlarda dediğim gibi en başında insan tek seferde yaratılmadığı için Başka başka varlıklar mitolojik yaratıklara dönüşmüşlerdir. Örneğin insan başlı hayvanlar veya hayvan başlı insanlar. Bunlar mükemmel formlarda değillerdir ama yaratılmışlardır. Ve insanlar bu mantikorlarla veya bu kaymerik varlıklarla karşılaştıklarında ne olduklarını anlayamadıklarından onlara tanrı diye tapmışlardır. Lakin daha sonra başka tanrılar gelmişlerdir. Ve o varlıkların da bir yaratık veya hizmetkar olduğu ortaya çıkmıştır. Hatta insanoğlu bu varlıklardan eğitim almıştır. Enok kitabında bu varlıklar melek diye ifade edilir. İşte şu melek insanlara yazı yazmayı öğretti, şu melek demir işçiliğini öğretti, şu melek inşaat yapmayı öğretti, şu melek kıyafet yapmayı öğretti gibi epey ayrıntılı bir şekilde aktarılır ama mitolojilerde de insanların kaymeralardan veya karma yaratıklardan eğitim aldığını görüyoruz. Örneğin sentorlar, yani insan kafalı, insan bedenli atlar. Bunlar iyi okçulardır, iyi dövüşçülerdir ve bir takım kahramanlar bunlardan eğitim almıştır. Örneğin Truva destanındaki Akileus. O bir sentordan eğitim almıştır ve çok mükemmel bir dövüşçü haline gelmiştir. Yani insanlar bu varlıklardan eğitim aldıkları takdirde onlardan da üstün hale gelmektedirler ya da zekasıyla ve bilmeceleriyle ünlenmiş olan Sphinx birçok insanı sorduğu bilmecelerle öldürmüştür ama Oedipus meşhur tragediaya göre Sphinx'in sorduğu soruları bilmiş ve Sphinx'i yenmiştir aynı hikaye Antik Mısır'da Todla alakalı anlatılmaktadır Todd bilgelik tanrısıdır her şeyi bilir ama Sfengs'in sorduğu soruları bilemez. Ama insanlar doğru cevabı verirler. Veya Kur'an'da Tanrı meleklere sorular sorar ve melekler Ya Rab senin öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz derler. Ama Adem Allah'ın sorduğu her soruyu bilir. Yani daha üstündür. Gerçi Allah ayette de yazdığına göre o soruları zaten Adem'e daha öncesinden öğretmiştir. Yani hile yapmıştır. Ama o bambaşka bir konu. Özetle insanlar sonra yaratılmış olsalar da daha önce yaratılmış olan o üstün varlıklardan daha üstünlerdir. Sayfa 111'de az önce anlattığım yaratmayı reddeden tanrılarla alakalı bir bölüm var. Şöyle özetleyeyim komple okumayayım. İnsanlar yaratmayı reddettikleri için bu dünyaya gönderilen ve ölümlü bedene hapsolmuş ilahlardır. Bu yüzden de zaten Yaratma özelliğimiz tamamen kaybolmamıştır. Halen hayal gücü, bir şeyler icat etme, düşünme, felsefe yapma yeteneğimiz vardır. Aynı zamanda bu peygamberler veya melekler de bizim ilahlığımızı bildiklerinden bize ilahlığımızı hatırlatan ve bize yardımcı olmak isteyen diğer ilahlardır. Bütün bu Prometheus efsaneleri veya diğer muhabbetler veya şeytanın bize yardımcı olması ve bizim kovulmamız Cennet bahçesinden bu dünyaya gönderilmemiz ölümlü hale gelmemiz esasen bu yüzdendir. Ve gördüğümüz tüm bu antik tanrılar da esasen rehberler. Sayfa 18 ve 19'da yazar açık açık söylemese de şöyle bir olaya değiniyor. Madem uzaylı varlıkların gerçek olması ihtimalini göz önüne alıyoruz. Yani evren çok büyük yalnız olma ihtimalimiz az diyoruz. E o zaman antik tanrılar, mitolojik varlıklar bunlar da uzaylı olsunlar. Niye olmasın ki yani madem evren çok büyük ve madem biz bu dünyadan çıkamıyoruz bizim şu an bildiğimiz kadarıyla şöyle şöyle yasalar var vesaire bizim bildiğimizden çok daha gelişmiş olan ve evren yasalarıyla oynayabilen bu dünyaya gelebilen istediği takdirde bizimle konuşabilen bize görünebilen bize din gönderebilen varlıklar olamaz mı? Veya bu gördüğümüz insan benzeri diğer titanlar devler ya da Yarı insan yarı hayvan varlıklar başka bir dünyada başka bir şekilde evrimleşmiş türler olamazlar mı? Yani temelde uzaylı varlıkların var olması mümkündür. Evrende tek olma ihtimalimiz çok azdır diyen bir insan bu ihtimali de hesaba katmalı. Ama tabii devamında şu soru geliyor. E iyi de niye bizimle ilgilensinler? Varsa dahi öyle varlıklar bu dünyaya niye gelsinler veya niye bize din göndersinler? Ya da bizi niye primattan şu hale evrimleştirsinler? Ne çıkarları olabilir? Ya da şu anda niye yoklar? Ne çıkarları olabilir? Burada satanizmden bir alıntı yapmak mümkündür. Satanizm der ki Allah veya Tanrı diye bildiğimiz varlık negatif enerjiden beslenen ve duaya muhtaç olan bir varlıktır. Zaten bu yüzden sürekli ibadet bekler. Bana namaz kıl, bana secde et, bana dua et bana kurban ver. Zira bu tanrı bizim dua enerjimizle, düşünce gücümüzle veya ruhumuzla beslenmektedir. Ve aynı zamanda başka başka dinler yollayıp insanları kavga ettirir, savaştırır ve ölenlerin ruhundan kendine enerji toplar. Bu saçma gelebilir lakin antik mitolojilerde tanrılar her daim kurban istemiyor mu? Hatta İran inancında, Mısır inancında, veya Yunan inancında tanrılar veya şeytanlar özellikle de İran'daki devalar kurban vermediğinizde sizi yemeye başlıyorlar. Hatta insanlar bu yüzden korkup bizi yemesinler diye fazla fazla kurban veriyorlar. Yine az önce size erkek ve kadın tek bedendeydi ama yeterince dua etmiyor diye veya yeterince kalabalık değil diye tanrılar tarafından bölündüler şeklinde bir hikaye anlatmıştım. Yani hangi mitolojiye bakarsak bakalım. Tanrılar dua etmemize veya ibadet etmemize muhtaç gibiler. Kur'an'da dahi bizim yaratılmamızdaki tek amaç Allah'a dua etmektir, kulluk etmektir. Ha Allah'ın bizim duamıza ihtiyacı yok öyle bir şey yok. Bizim ona ihtiyacımız var diyenler de var ama hiç de öyle işlemiyor ve hangi dine bakarsak bakalım başka bir dine düşmanlık beslediği ve sürekli savaştığı her daim ibadetle beraber mücadeleyi emrettiği görülebiliyor. Bu da enteresan bir ayrıntı. Sayfa 19'da şöyle bir dipnot var. Hemen okuyalım. Çeşitli zarasutra ya da zerdüştler vardı. Sadece Dabista'nın sıraladığı 13 taneydi. Fakat bunların hepsi ilkinin reenkarnasyonlarıydı. Son zerdüşt, Azareşkin Ateş Tapınağı'nın kurucusuydu ve İskender tarafından yok edilen ilk Magi dini hakkındaki çalışmaların yazarıydı. Yani... Avatar The Last Airbender izleyenler bilir, orada avatar özel bir ruhtur, her türlü elementi kullanabilir, resmen peygamberdir ve öldükten sonra başka bir bedende tekrardan dirilip dünyadaki dengeyi sağlamaya çalışır. İşte Zerdüştler, peygamberler, bütün bu özel insanlar aslen bir avatardır, tek bir rehber ruh var, tanrı, tıpkı İsa gibi, tanrının oğlu gibi, Başka bir versiyonda Tanrı bu dünyada enkarne olup bize rehberlik yapmaktadır. Bu da başka bir test tabi ki. Yani bir din gönderip sürekli savaştıran kötü enerjiden beslenen bir Tanrı var. Satanizmin iddiası. Bir de böyle bir Tanrı var. Bu da spritüelizmin iddiası. Ama spritüelizmin satanizmle bağdaştığı ve yakınlık gösterdiği Epey bir ayrıntıya rastlamak mümkün. Bundan sonrası aslında ilk videoda ve diğer spiritüalizm videolarımda bahsettiğim farklı insan türleri, işte tekamül, farklı boyutlar, farklı ruhlar, dördüncü boyuttaki yaratımlar, melekler ve bu türden şeylerle alakalı. Ben sayfa numaralarından bahsedeyim ve devamını size bırakayım. Sayfa 93 ve 110 arasındaki bölümler bu konularla alakalı. Farklı yaratımlar ve farklı ırklar. Atlantis ve Lemuria gibi başka kıtalardan, başka kavimlerden hatta üçüncü gözünü açmış, yükselmiş, çakralarını açmış, İslami deyişle ermiş veya kalp gözünü açıp evliya mertebesine yükselmiş ilhamlarla veya vahiylerle harikalar. Yani kerametler sergilemiş insanlarla alakalı ek bir anlatım yapmayacağım. Zira hem Mu ile alakalı iki videom var hem de bu konulardan Yine bir önceki videomda bahsetmiştim. Sayfa numaralarından bahsedeyim merak edenler baksınlar kaynak olur. Sayfa 20 ve 21'de Atlantis ve Lemuria'dan hangi ırkın hangi kıtada yaşadığıyla alakalı bahsetmiş. Sayfa 186'dan 208'e kadar tanrıların mertebelerinden, farklı boyutlardan ve yine tekamülden bahsediyor. Sayfa 327'de 3. gözünü açmış bir ırktan bahsediyor. Anlattığımız şeyler aslında. Sayfa 130'dan itibaren ise uzun bir süre insanın evriminden bahsediyor. Yani aslında evrim teorisini reddetmiyor yazar. Kabul ediyor lakin eklemeler de yapıyor. Sayfa 356'dan 376'ya kadar 3. 4. ve diğer ırkların yani bizden önceki ırkların kavimlerinden bahsediyor. Yine Atlantis ve Mu fakat böyle Atlantis ve Mu ya da Ad ve Semud deyip geçmeyin arkadaşlar. Yani uzun bir aktarım var. Bunlarla alakalı sonraki kayıtlardan, sonraki mitolojilerden benzerlikler yakalanmış. Yani bakın bu hikaye Platon'da da şu şekilde geçmiştir. Veya şu mitolojide şu hikaye şu şekilde aktarılmıştır. Yani kaynaktır. Dikkatli bakıldığında bu kavimlerin yok olmasıyla alakalı aktarılan bilgiler işte şöyle oldu, şöyle oldu. Bu yüzden de helak edildiler gibi ifadeler aslında bugünkü kıyamet alametleri ile birebir aynı. Yani kıyamet alametlerinin de bunlardan gelmiş olması ihtimali epey yüksektir. Sayfa 118'den itibaren düşmüş melekler, torun çekici veya agni, ateş. Enteresan bilgiler var. Burada Enoch kitabını da okumak lazım tabii. Çünkü Enoch kitabında düşmüş meleklerle alakalı ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Mesela Hermon Dağı'na 200 tane meleğin indiğini ve o meleklerin insanlarla evlendiğini, çocuk yaptığını... Farklı farklı ırkların doğduğunu ve ardından Tanrı'nın bu melekleri yok etmek amacıyla Nuh tufanı gönderdiğini söyler. Benzer bir hikaye Tevrat'ta da aktarılmıştır. İnsanlar meleklerle ilişkiye girer ve devler doğar, nefilimler. Ve Tanrı bundan haz etmez, hatta insanları yarattığıma pişman oldum der, epey yoldan sapmışlardır der ve tufan yollar. Yani düşmüş melek öyle bir tane Lucifer değildir, bir sürü melek vardır. Ve bu melekler az önce anlattığım gibi insanoğluna bilgi verir, öğretmenlik yaparlar. Bakıldığında bütün mitolojiler birbiriyle bağlantılı. Bir örümcek ağ var sanki. Ona dokunduğunda diğer tarafı oynuyor. Bir kaynağa baktığında, bir mit okuduğunda bu mitin birebir benzeri başka bir yerde var. Ama sebep değil, sonuç halinde. Yani şu yüzden şu oldu derken o olan şey yüzünden de başka bir yerde Başka bir şeyin olduğu söyleniyor. Sayfa 39 ve 212'de ve devamlarında astrolojiden bahsediyor ve arkayık astroloji ifadesini kullanıyor. Zira kökenden bahsediyor. Bildiğimiz astrolojiden değil. Buradaki arkayık ifadesi önemli. Arke, arhe daha doğrusu felsefe okuyanlar bilir öz demektir. Ama asıl anlamı en eski olandır. Yani en eski materyal. Arketip ve arkayık kavramları da bu anlamda kullanılmaktadır. Yani en eski olan, öz olan, ata olan, kaynak. Daha başka başka ayrıntılar da var ama yani bence yeterince okuduk, yeterince anlattık. Zaten dediğim gibi daha önce bu kitaplarla alakalı 2 saatlik bir video paylaşmıştım. Haliyle hani tekrara düşmeyeyim diye birçok şeyi atlamam gerekiyor. O yüzden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kitaplar güzel kitaplar alabilenler alsın okusunlar. Linkini açıklamaya ve yoruma yazacağım. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.